Aşka dair Hı, söylemek isabet olur. Şeyhülislam Yahya var, müracaat edeceğim. Aşka kabil dil mi yok şehri çreya, dilber mi yok? Mest yok mecliste bilmem, mey mi yok, sağgar mı yok? Bunca edil açılıp hatır nice şahad olmaya... Bağda güller mi yok, gülşende bülbüller mi yok? Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye. Söyledir mi yok cihanda, bilmeziz söyler mi yok? Senkden dilken mi ya sengi siyahı laleder? Afi tabu feyz vahşayı gülen dahter mi yok? Niçin ebkârı me'ani beslemez erbabın nazm? Yoksa Yahya gibi üstadı Sühan perver mi yok? Merhum Yahya 4. Murat zamanının hem şeyh-ül İslam'ı, hem şairi, hem askeri. Enteresan bir adam. 94 yaşında vefat etmiş. Osmanlı tarihinin en önemli harflerinden biri olan Bağdat harbine bizzat iştirak etmiş. Bağdat harbinde hizmet olsaydı Devleti Osmanlı iki asır önce yıkılırdı. Yıkılışı iki asır geciktiren o kritik halpte dördüncü Murat gibi bir sultana sözünü geçirip stratejiyi değiştirtmiş. Böyle bir asker. Bir taraftan Şeyhulistan bir taraftan şair. Şairi de şu çapta gazel tarzında ikidir derler Baki ve Yahya. Kaside de nef'i Yahya ile çağdaş. Söz, söz ülkesinin sultanı kimdir sualine de herkes Fuzuli cevabını verir. Bendenize şeyh galibi aşırı tutkuma aşkıma rağmen tabii o. Sübjektif bir şey kayda değmez Yahya Merhum burada diyor ki beyitli gazelinde Aşka kabiliyeti olan gönül mü yok ortalıkta? Yoksa gönül alacak çapta sevgili mi yok? İnsanlara da hep ayık görüyorum Kadeh mi yok? içine konacak bir şey mi yok? Yani şu meseleyi bir çözelim Eksik neyse giderelim Yani dar ağacına çekilen yok Hallıcı Mansur yok ortada Taşlanan yok, mecnun yok ortada. Ne oluyor yani? Ne bu çoraklık falan? E şaraptan bahsediyor burada tabii ama işte dedik ya klasik şiirde her kelimenin başka bir manası var. O ilahi aşkı temsil eden bir kelimedir. Yoksa sıkılmış üzüm suyu değil. <gülüyor> İkinci beytte, gönül goncası açılıp da hatırlar. Niçin şad olmuyor, bahtiyarlıklar olmuyor, güller mi açmıyor yoksa o güllerin kokusu mu yok? Nedir acaba? Üçüncü beytte, bir gönül görmüyorum papağan gibi tatlı şeyler söyleyen acaba söyleyen mi yok söyleten mi yok. Üç beyit de birbirine benzer terennümlerden sonra şah beyit. Diyor ki: Bu gönül taş tandı mı katıdır ki? Taş tandı mı değersiz ve kıymetsizdir ki o kara taş Yemen'de yerin altında bilmem kaçıncı kat dipte kanlı gözyaşları ve bir dördüncü kat gökten gelen yıldızın aldığı feyizle filan efsaneye göre Yakut'un oluşumunu anlatıyor Karataş Yakut oluyor da gönülden bir şey olmuyor bu gönüller bu kalpler taştan mı sert öldünüz mü be Ve son değil Niçin bakir manaları kurcalayan muazzam şairler ve şehirler görmüyorum Yahya gibi üstad kalmadı mı yoksa <gülüyor> <gülüyor> Övünürken de pek tatlı yani <gülüyor> hiç insana batmıyor <gülüyor> Bir istisnadır Yahya merhum 94 yaşında vefat etti. Allah kaniğinden evet. rahmet etsin. Tamam. Gidince